4. remiz Hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Evet madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti hilkatı hayattır. Elbette o hakikati aliye bu fani kısacık noksan elemli hayatı dünyeviyeye münhasır değildir. Belki, hayatın yirmi dokuz hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şecere hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi, hayatı ebediyedir ve hayatı ı uhreviyedir. Taşıyla ve ağacıyla, toprağı ile hayatlar olan dar-ı saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazat mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi, zîşûr hakkında, hususan insan hakkında meyvesiz, faydesiz, Hakikatsız olmak lazım gelecek ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela yirmi derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan serçe kuşundan saadet-i hayat cihetinde yirmi derece aşağı düşüp en betbahat en zelil bir biçare olacak. Hem en kıymetdar bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmekle Kalbi insanı mütemadiyen incitip, bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise yüz derece batıldır. Demek bu hayatı dünyeviye, ahirete iman rüknünü katli ispat ediyor ve her baharda haçrin üç yüz binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında hayatına lazım? ve münasib bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayatı ebediyeye lazım esbabı ihzar etmesin ve nevi insanın en büyük, en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan bekaduasını duasını hayatı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemali hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin, haşa yüz bin defa haşa. Hem hiç kabil midir ki hayatın en cüz pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin ve derman versin ve nazını çeksin ve kemali itina ve ihtimam ile beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetli ve baki ve nazdar bir hayatın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin ve onun çok ehemmiyetli beka doğasını ve nazını ve niyazını nazara almasın adeta bir neferin kemali itina ile teçhizat ve idaresini yapsın ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın ve zerreyi görsün güneşi görmesin Sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki, hatsiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini çok sevdirir ve kendini sevenleri ziyade sever bir zatı kadiri hakim. En ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu mevti ebediyle idam edip kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün, darılsın, dehşetli rencide ederek sır rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin, yüz bin defa haşa ve kella, bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka, böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubh mutlaktan ve böyle bir zulm mutlaktan, bir merhametsizlikten, elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını istimal etmeyenler, dar bekada ve cennet-i bakiyede, Hayatı ı mazhar olacaklardır. Âmenna. Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin, güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lem'alarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarından gelen kabarcıklar yine hayali güneşciklere aynelik etmeleri bilbedahe gösteriyor ki, o lem'alar, yüksek bir tek güneşin cilve-i in'ikasıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif diller ile yâd ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de Zat-ı Hayyıkayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla berrin yüzünde ve bahrin içinde zihayatların kudret-i ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi gaybta gizlenmeleri bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayyıkayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şahadetler, işaretler ettikleri gibi Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şahadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün burhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı ve vahyi ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza 7 sıfat-ı ilahiye şehadet eden bütün delail bil ittifak zatı hayy kayyumun hayatına delalet şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da var. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asariyle vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka ve irade-i şamile ve ilm-i muhit gibi sıfatlar bütün delâilleriyle zat-ı hayy kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün darı ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler. Hem hayat Melaikeye iman rüknüne dahi bakar, remzen isbat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymetdarlığı için nüshaları teksir edilen ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır. Ve madem küre-i arz bu kadar zihayatın enva ile dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdid ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşanır. Ve en hassiz ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk edilerek bir mahşeri hüveynat oluyor. Ve madem hayatın süzülmüş en saati hülasası olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh bu küreyi arzda gayet kesretli bir surette halkolunuyorlar. Adeta küreyi arz hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Elbette küreyi arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük daha ehemmiyetli olan ecramı semaviye ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlar vaziyetini verecek ve neticeyi hilkat-ı semavatı gösterecek ve hitabatı sübhaniyeye mazar olacak olan zîşuûr, hayat ve semavat'a münasip sekeneler her halde sırrı hayatla bulunuyorlar ki onlar da melekelerdir. Hem hayatın sırrı mahiyeti peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi Hayy Kayyum ezeliğinin bir cilve-i azamıdır, bir nakş ekmelidir, bir sanat-ı ecmelidir. Madem hayatı sermediye rasullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir, evet eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayat ezeliye bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayatlar olduğu anlaşılır öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen konuşan emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını hitabatını gösterecek peygamberler ve ellerinden nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat kat'î bir surette hayy-ı vücu bu vücuduna kat'î şahadet ettiği gibi o hayat-ezeliye'nin şu aatı, celevatı, münasebatı olan irsal-i rusul ve inzal-i kütüb rükünlerine bakar, remzen ispat eder ve bilhassa risalet-i Muhammediyye ve vesselam ve vahye Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır. Ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammedîye aleyhissalatu vesselam dahi hayat ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır. Ve risaleti Muhammediye dahi Aleyhissalatu vesselam kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayatı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam asarının şahadetiyle hayatı kainatın hayatıdır. Ve risaleti Muhammediye Aleyhissalatu vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ve Vebahî Kur'an dahi hayatlar hakaykının şahadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuur-u kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan risâlet-i Muhammedîyenin Aleyhissalatu vesselam nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyaraya çarpacak, bir kıyameti koparacak. Hem hayat imana bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat alemi şahadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve Halık-ı kainatın en cami aynesidir ve faaliyet-i rabbaniyenin en mükemmel en muzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb yani mazi müstakbel yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayatı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayün ve evâmili tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler bu bahar gittikten sonra gelecek baharlara bırakacağı çekirdekler kökler bu bahar gibi cilveli hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budakları ile her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüzünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlar ile müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderatı hayatiye o manidar ve canlı elvahı ı kaderiyeden alınır. Evet alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah Aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayata mazhariyetini ister ve istilzam eder. Hem her bir şeyin vücudu ilmiisindeki intizamı ekmeli ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayat-ı maneviyeye mazhariyetini gösterir. Evet hayatı ezeliye güneşinin ziyası olan bu cilvi hayat elbette yalnız bu alemi şihadete ve bu zamanı hazıra ve bu vücudu hariciye münhasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır ve kainat bütün alemleriyle o cilve ile ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknü dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazır eşya intizamları ile ve neticeleri ile görünüyor, öyle de alemi gayptan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatlar bir vücut manevileri ve ruhlu birer sübutu ilmiileri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namiyle görünür, tezahür eder. 5. remiz. Hem hayatın 16. hassasında denilmiş ki hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi cüziyye dahi külli gibi bir camiyet verir. Evet, hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainatı tecelli eden ekser esma-i hüsnayı kendinde gösteren bir cami aine-i ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir, öyle de en küçük bir zihyatı halk eden elbette umum kainatın halikidir. İşte bu hayat, bu camiyetiyle en gizli bir sırrı ehadiyeti kendinde gösterir. Yani nasıl ki azametli güneş, ziyası ile ve yedi rengi ile ve aksi ile güneşe mukabil olan her bir katresuda ve her bir cam zerresinde bulunuyor, öyle de her bir zihayatta kainatı ihata eden esma ve sıfat ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Bu noktayı nazardan hayat. Kainatı rububiyet ve icat cihetinde inkısam ve tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne belki iştiraki ve tecezzisi imkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Evet seni yaratan bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyeti insaniye birdir, İnkişamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla edzai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nev'i hükmüne geçer. Sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatemi samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her cihetle tard eder. Hem hayatta sanat-ı rabbaniyenin öyle fevkalade harika mucizeleri var ki bütün kainatı halk edemeyen bir zat, bir kudret en küçük bir zihniyeti halk edemez. Evet, bir nohut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi, çamın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının fihristesini ve mukadderatını yazan kalem, elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Evet, bir arının küçük kafasında kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve ekserenvayi ile münasebetli olacak ve bal gibi bir hediyeyi rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şeraihi hayatı bilecek derecede bir istidadı, bir kabiliyeti, bir cihazı derceden zat elbette bütün kainatın haliki olabilir. Elhasıl hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikkeyi tevhiddir ve her bir ziruh dahi hayat noktasında bir sikkeyi ehadiyettir ve hayatın her bir ferdinde bulunan nakış san'at, bir mühür-ü samediyettir ve zihayatların adedince bu kainat mektubunu zatı ı Hakkı ve Vahid-i Ehad namına hayatlarıyla imza ediyorlar ve o mektupta tevhid mühürleri ve ehadiyet hatemleri ve samediyet sikkeleridirler. Öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi bu kitabı kainatta birer mühür-ü olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatemi ehadiyet konulmuştur. Hem nasıl ki hayat cüziyatı adedince ve zihayat efradı sayısınca zatı hayy kayyumun vahdetine şehadet eden imzalar ve mühürlerdir. Öyle de ihya ve diriltmek fiili dahi efradı adedince tevhide imza basıyor. Mesela ihyanın bir ferdi olan ihyayı arz güneş gibi parlak bir şahidi tevhiddir. Çünkü baharda zeminin dirilmesinde ve ihyasında, üç bin enva'ın ve her nev'in hadsiz efradı beraber, birbiri içinde, noksansız, kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir ve dirilirler. Evet, böyle bir tek fiil ile hadsiz muntazam fiilleri yapan, elbette bütün mahlukatın hâlıkıdır ve bütün zihayatları ihya eden hay-ı ve rububiyetinde iştirak mümkün olmayan bir vahidi ehaddir. Şimdilik hayatın hassalarından bu kadar az ve muhtasar yazıldı. Başka hassaların beyanı ve tafsilatını Risale-i Nura ve başka zamana havale ediyoruz. Hatime. İsmi Azam herkes için bir olmaz. Belki ayrı ayrı oluyor. Mesela İmam Ali radıyallahu anh'ın hakkında fert, hay, kayyum, hakem Adl Kudüs altı isimdir ve İmam-ı Azam'ın ismi azamı Hakem, Adl iki isimdir ve Gavs-ı Azam'ın ismi azamı Ya Hay'dır ve İmam-ı Rabbani'nin ismi azamı Kayyum ve hakeza pek çok zatlar daha başka isimleri ismi azam görmüşlerdir. Bu beşinci nükte ismi Hay hakkında olduğu münasebetiyle hem teberrük hem şahit hem delil hem kutsi bir rüccet hem kendimize bir dua hem bu risaleye bir hüsnü hatime olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalatu cevşen Cevşenül Kebir namındaki münacatı ağzamında marifetullah'ta gayet yüksek ve gayet cami derecede marifetini göstererek böyle demiştir. Biz de hayalen o zamana gidip Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın dediğine amin diyerek aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi Sadai Muhammedi aleyhissalatu Saltı ve selam ile deriz. Ya hayyu kable külli hay, ya hayyu bade külli hay, Ya hayülledi leyse kemitlihi hay, ya hayülledi la yüşbi şey. Ya hayülledi la yahtacı ilâ hay, Ya hay lâ la yuş hay, Ya hayüllediği yumitü külle hay, Ya hayüllediği yarzu ku külle hay. Ya hayülledi yuhil mauta. يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار امين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم